yani bunların üzerine şöyle bir şey yani tersten biraz daha bakınca yani dünyadaki aslında tüm büyük mimarlık ofislerine bahsettiğiniz isimler onlar işte Biennale'de katılıyor araştırma projeleri yapıyor i̇şte ya da ülkemizdeki büyük mimarlar da bu tip işler yapıyor ama bu tip işler bir yerden sonra da mimarın kendini işte aklama yani bir günah çıkarma hikayesine dönmeye başlıyor Çünkü piyasada... Ya da PR. Ya da PR. PR da olabilir. Yani çünkü burada nasıl olsa deneyimlediğiniz herhangi bir objeyi işte iyi fotoğraflarını çekip onu böyle afilli şekilde yayınlarda yayınlatıp bir anda bu bir e, PR'a ve şeye dönüşebiliyor. Aynı, hani ofise gittiğinizdeki geri dönüşünün tam olarak nasıl olacağını düşünüyorsunuz. Yani burada hani tam gerçekten ofiste bunu yapamıyoruz. O yüzden burada böyle bir fırsat var gibi bir şey yoksa bunun zaten kendi pratiğiniz içinde sorduğunuz sorulardan da çıkan bir şeyim kendi pratiğiniz içerisinde bu yaptığınız işleri değerlendirirseniz ya yani bir müşteri geldiği zaman da böyle bir yaklaşımla iş yapabiliyor musunuz gibi bir sorun var aslında bunu bunu ben cevaplayabilirim şöyle bir durum var ve bu tabi ya yani bir şekilde ne dersek diyelim hani Pierre olarak etkisini gösteriyor olabilir fakat bu da şöyle bir şey var aynı duruşu buradaki ...birçok ekibi, birçok kişiyi... ...birebir de tanıdığım için... ...aynı duruşu müşteriye karşı da gösteriyor. Aslında BNL'de verilmek istenen mesaj... ...şu... ...bunu Pierre olarak görebilirsiniz. Ben bir sakınca görmüyorum. Çünkü bu gruplar aslında... Kendi gibi düşünebilen bir müşteriye ulaşmaya da çalışıyorlar. Tabii tabii ben hani şeyi sorayım, bu, bu soruyu sorarken yermek için değil de hayır, Gerçekten hayır. akılda yani zihin okumaya çalışıyorum tabii aslında. Tabii. ya yani bu, bu. Bu, bu burada hani evet. söylemek istediğim şey de o. Yani şey, e, ama biz aslına bakarsanız, e, mesela bizde de öyle, e, Belli şeyleri deneyebilmemiz için bu tip şeylerin aslında sıklıklı olması gerekiyor. Onları da üretemiyoruz. Ee, ve ne, yap, ne derseniz deyin, ee, na, e, ne yaparsak yapalım, ee, birçok konuda da birçok işi e, gerek bu dediğiniz sebeplerden dolayı reddetmek zorunda kalıyoruz. Çok garip talepler oluyor, çok garip e, bir dönemden geçiyoruz zaten. E, onları reddettiğimiz zaman şunu söylüyoruz, bizim e, söylemek istediğimiz bir söz var fakat bunu sadece yaptığımız projelerle anlatamıyoruz. Bunu mesela anlatmanın diğer metotlarını arıyoruz. Ha bu ama mesela bunun dönüşü şöyle olabilir. Sizin gibi düşünen insanlar ulaşabilirsiniz. Bu sadece bir müşteri değil. Belki hani e, e, üçüncü sınıftaki bir öğrenci olabilir aslında hani çok daha farklı düşünen, sizin gibi düşünen. Ee, sizinle çalışmak isteyecek ee, bir duruma döndürebilir. Ama e, dediğinize çok katılıyorum. hani Birçok bir, bir konuda bir şekilde bunun illaki bir geri dönüşü var. Hani yaptığınız yayınlarda e, burada yer almak çok değerli bir şey. E, ama bunun e, dönüşünde sadece şunu söyleyebilirim. E, bir... Yani reklam veya PR e, ön safta değil. Ama şu da var. Bunun sadece avantajının bu olabileceğini düşünüyorum. Sizin gibi düşünen e, insanlara ulaşmak. Bu bambaşka bir olabilir. Müşteri olabilir vesaire olabilir. E, aksi takdirde zaten e, şey tavrımız belli. Bu mesela şeyde de değil. E, sadece BNL bazında değil. Ben hani, e, kendimiz için bunu çok net söyleyebilirim. Biz bu konuda... E, birçok işe özellikle son iki senedir e, reddetmek zorunda kalıyoruz. Sebebi de isteklerin, taleplerin e, değişiyor olması ve bu talepleri e, kendi bakışcımızdan karşılamıyor olmamız. Bu sebeple üniversitede aynı zamanda yarı zamanlı e, olarak stüdyoya giriyoruz. Buradaki birçok ekip öyle. Bir şekilde bu ortamı aslında yayarak e, mimarlık adına neler yapabiliriz onu tartışıyoruz eğer motivasyonlar işte kurt bir jenerasyonun kendini daha görünür kılmak ya da kendi doğruluğunu tekrar tekrar ispatlamak istemesinin dışındaki bazı şeylerse bir şeyleri değiştirmeye yönelik bazı şeylerse sizin öngördüğünüz etkileri falan ben merak ediyorum yani hani bir iş yapılıyor sonuçta ee, bir etki yaratılmak isteniyor mesela ee, sadece bu e, bir geneldeki bir şeyle alakalı değil hani eğer insan yani şöyle diyeyim ofis içerisinde yapılan üretimde eğer böyle bir etkileşim yaratmak hem ortama hem tüketicinin mimarlığa dair olan anlayışına bir farklılık vesaire falan getirecekse mesela ve bunlar bu işler bu motivasyonlarla yapılıyorsa işte iletişim kurmak benzer kişilerle iletişim kurmak vesaire sizin beklentiniz ne? Yani kentten bu, buradan olabilir ya da işte başka herhangi bir şeyden öyle bir öngörünüz oldu mu ya da bir, bu işi yaparken neler olabileceğine dair böyle bir şey düşündünüz mü hiç? Yani bizim son zamanlarda mesela düşündüğümüz şey genel olarak çok ciddi bir mimarlık yani tasarım süreci içerisinde çok ciddi bir iletişim kurma problemi olduğu hem müşteriyle, müteahhitiyle, ile her şeyle aslında yani mimari ürün üretme süreci büyük bir iletişimsizlikten oluşuyor ya da yani ne kadar yapabilirsiniz. O yüzden mesela bizim bunu bile araştırabilecek bir proje yapma fırsatımız olması bizim için çok aslında önemli bir şey. Yani çünkü size durup düşünecek bir zaman sağlıyor ve yani ondan yani sizin gibi bir PR beklentisi bir reklam beklenti olmasa bile sadece onu bir zamanda ayırmış olmak bile yani şahsi olarak bizim için çok önemli. Ama aynı zamanda hani insanın işleri birikmeye başladığı zaman çünkü sonuçta siz bir iş yaptığınız zaman yanınızdaki birlikte iş yaptığınız ofislerin de işlerini etkiliyorsunuz. Mesela işte bunda e, çok güzel bir şekilde işte 3-4 ofis birlikte iş çıkartabildi. Onlar da birazcık sizin gibi düşünmeye başlayabiliyorlar bazen. Belki de siz hani genç Türk mimarlığı olarak birbirine yakın bir iş koymaya başlayabilirsiniz. O zaman hani fark edeceğiz ki Türk tasarımcıları hani böyle bir çizgide düşünmeye başlayabiliyorlar ve hani e, iyi örnekler olduğunuz zaman elinizde siz aslında her türlü müşteriyi ikna edebiliyorsunuz yani bakın bu yapılabiliyor dediğiniz zaman tutup çok fazla insan karşı çıkmıyor bence evet e, yani piyasada sizin yanınızda başka kimlerin olduğu da çok önemli yani müşteri hani belki bizim jenerasyon mimarlarla yüz yüze geldiğinde artık böyle bir, bir yanıda en azından mesela kreatif işleti yani bu grup içinde bu grubun öngördüğü mesela katılımcı mimarlığı araştıran bir işler grubuyla yüz yüze gelmiş olacak. Ve hani bir şekilde buradaki herkesin bu konudaki görüşü gelişmiş oluyor. Yani Bu çok güzel bir şey. Ve de aslında bir yerde de yani piyasada araştırılması çok zor bir şey. Yani bizim işte konumuz hani ilgilenilen konu e, katılımcı mimarlıktı. E, zaten ciddi bir problematik hani e, halkın, kullanıcının, kentlerinin e, tasarıma ne, ne, ne kadar katılabileceği, ne şekilde katılabileceği. Hani bu bienal böyle sınırsız çok güzel bir ortam sağlıyor. Yani korkusuzca hani her şeyi araştırabiliyorsunuz Yani bu, mesela bu süreçte e, şöyle bir şey söylenebilir Hani üniversite ortamındayken öğrenciyken hani düşünsel süreçlerin e, çok böyle uzun uzun yaşandığı çok uzun uzun tartışabildiğimiz e, proje şeyleri oluyordu proje süreçleri oluyordu ama hani gündelik hayatta maalesef e, artık bunlar gitgide kısılmaya da başlandı Dolayısıyla bir süre sonra e, hani Düşünmek birazcık daha geri planda kalmaya başlıyor gibi olabiliyor ya da sistem size buna doğru zorlamaya başlıyor. Ee, hani Bence bu sürecin en, en değerli kısmı yani insanlara yani sadece bize değil genç ofislere de bir, bir, bir arada olduğumuz diğer e, şeylere de bunu paylaştığımız e, meslektaşlarımıza da hani bunun düşünsel kısmının aslında çok çok önemli olduğunu... Masa başındayken bir yapıysa eğer mesele nasıl yapılacağını düşünmeden fikirleri rahatça ortaya koymanın aslında birazcık önünü açabilen bir şey buradan hani geri besleme yaparsak eğer. Ben hani kendi adımıza mesela bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hani bunu aklımızdan hiç çıkarmadığımız bir mesele bu ama... Bazen e, hani hasret kaldığımız durumlar oluyor gerçekten o işte e, yetiştirmeye çalıştığımız e, işlerin ya da projelerin tamamlanma süreçlerinde olabildiğini es geçmemeye çalışıyoruz ama mesela bu bir anel ortamında bunu çok doyasıya yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu tekrar hatırlamak da yani çok yoğun bir şekilde yaşamak çok güzel bir şey açıkçası. Bir de hani kente te, bakışı tek, kente bakışı değiştirdiğini düşünüyorum en azından kendi adıma. Kent mekanlarının aslında nasıl farklı şekillerde farklı kişilerce kullanılabildiğini burada gözlemlemek de çok değerliydi. Sonuçta döndüğümüzde bunu Ankara için de belki başka projeler başka fikirler için de bunu şey yapacağız değerlendireceğiz. Bir de çok alakasız olabilir belki ama hani katılımcı dediğimiz katılımcının hani ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz yani sürece katılımı çok önemli olduğunu söylüyoruz ama Biraz işte o böyle konağın kapılarından açık olduğu durumda insanların kapıdan içeriye girip e, ürkerek geri dönmeleri durum bence hepimizin düşünmesi gereken bir mesele. Hani bunun bu kadar ürkünç bir şey olmadığını gerçekten e, biraz daha yaklaşıp temas etmeleri gereken bir hadise olduğunu da bence dert etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu önemli bir şey. Can'ın sözleri üzerinden bir şey ekleyebilirim. Biz, e, ben Fatih, Emre e, ve Okan'ı çok uzun süredir tanıyorum. Ve bir sebeple yoğunluk, iş yoğunluğu ve farklı sebeplerden bir araya gelme fırsatımız olmadı. Bir şey üretmek açısından. Sürekli bir araya gelip birçok şeyi tartışıyoruz ama... ...ilk defa bir genelde birlikte çalışma fırsatımız oldu. Ve aslında birbirimizi yetiştirdiğimizi de düşünüyoruz. Yani mesela ben birçok şeyi onlardan öğreniyorum. Tam tersi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde hiçbirbirini tanımayan üç grubun bir araya gelerek... Aslında bu konuda daha deneyimli olan ekiplerin diğer grupları da çekerek hatta birbirlerinden bir şey öğrenerek bir şey ürettiklerini görüyorum. Bu çok heyecanlı bir durum. İyi e ofis 2 artı 1 2 kere 1. Pardon, bunlar bunu da söyleyeyim. Onları, onlar hep karışıyor. Hiç kesmeyelim. Artık Yalnız, bir, bir evet. Bir bileci, fiyat, fiyat, fiyat, ne olur. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Salon ikinin ikisi düştü mü abi? Soğuk Düşmüş. Salon düştü. <gülüyor> <Soğuk yavru>. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki kere bir, iyi ofis. Salon ikisi düştü. Ve Gökhan üç grup birbirlerine mesela e, hiç tanımadan e, bir araya gelerek e, birlikte bir şey ürettiler. Eminim anlaşmazlıklar olmuştur tabii ve skype üstünden. E, eminim hani e, birçok şey konuşulmuştur ama çok farklı bir şey e, üretmeye de teşvik etti ve bu şekilde hani şöyle de bir şey diyebiliyorsunuz İleride bambaşka bir şey. Bu sadece bir yenel değil. Bu her şey olabilir, bir proje olabilir, bir yarışma olabilir, veya bambaşka bir BNL'de yer almak olabilir. Birçok grupla bir arada çalışmak çok heyecanlı. Mesela bu Creative Initiative'in yaptığı durumda aslında bir mail list ve sürekli conference call'larla herkes birbirinin projelerine de yorum yaptı. Belki o projeler değişti, birçok ekip birbirine yardım etti. Ve bu, bu çok değerli. Yani ben birçok kişiyi ee, daha farklı tanımaya başlıyorum. Hiç tanımadığım İstanbul'dan grupların ee, çok daha farklı düşündüğünü ve neler yapılabileceğini hayal ediyorum ve bu mesela beni daha çok heyecanlandırıyor. Mesela bu ilk, Creative Initiative'nin katıldığı ilk BNL. Ve e, burada yakaladığımız enerjinin e, bu BNL'in ötesinde, ya yani bu BNL'i açtığını düşünüyorum. Mesela şu anda e, kapıya gelip Korkup çıkmaları tabii ki çok düşünülmesi gereken bir konu ama onun dışında içeride olan o kapının iç içerisinde de yaklaşık 11 ekip, 22 kişi birebir üretimin içinde birbirine destek vererek bir şeyler ürettiler. Bu çok daha değerli diye düşünüyorum şey ekleyeceğim sonra yeni bir soruyla şey yapacağım. Aslında Fatih'in dediği o okuldaki düşünme, hani düşünme zamanı ve yapma zamanı bence artık şöyle bir şey değil. Yaptığımız şey zaten düşündüğümüz söz oluyor aslında. Yani yapmak da bir yandan düşünmenin bir parçası. O bir de olsa geri planda o devam ediyor. Biraz işler üzerinden konuşsak. Biz hem e, e, creative inişliği olarak hem de onz olarak katıldık. Hem evet, iş ya, ürettik. Böyle o durumda sormak istiyorum. Yani bir şeyin hem küratörü olmak hem de katılmıştık. <gülüyor> Hem hem evet. evet. Aslında aslında öyle bir durum. Mesela bu bunu Age Twenty Something'de de yaşadık. Hani e, dedik ki yani biz şey yapıyoruz, bizim katılmamız doğru olmaz. Herkes dedi ki, o zaman biz niye gidiyoruz hani e, hani böyle bir şeyin iyi olduğu veya böyle bir şey yapmak doğruysa. Ee, hani ben e, bunda inisiyatif alacaksam sen de al çünkü sen de aslında bizimle aynı koşuldasın mesela onu, onu yaşıyoruz yaşıyorsun diyoruz ki bir e, e, pa pardon sözünü yani, şey, yani bir şey diyecektim sadece <gülüyor> da, hani bu, bu benim de genelde her zaman söylediğim şey i̇şte mimarlık ekosantrik bir meslek ve insanlar kendi egolarıyla yapıyorlar ama yani bu Yeni dönem diyebileceğimiz ya da daha Yeni yeni pratiğe katılan isimlerdi Sizin de anlattıklarınızdan sonra artık bu Ego meselesinden de yavaş yavaş kurtulmaya Başlıyor çünkü o birlikte iş yapmanın Keyfi başka bir şey tanımlamaya başlıyor Bu tam aslında Cenk'in bahsettiği Bir önceki jenerasyonla asıl kırılmanın Başladığı kısımda o oluyor belki Çünkü Peki bir şey diyeceğim bireysel kariyercilik bitiyor mu? Bunu mu iddia ediyorsun? Ya da otist ya da marka kariyerciliği bitip daha böyle garip arabi bir alana mı gidiyoruz? Bunun iddiasını mı? İkisinin ya. arasında bir şey olmaya başlıyor. Biz niye ikimiz buraya geliyoruz? Ne bileyim abi. Hayır bence ya, bu sistemin şöyle bir şeyi var. İnsanlar sivrileşmeden kendi bireysel özelliklerini ortaya koymaya başlıyorlar. Yani burada olan herkes buna bir artı yani Kimse çıktığında burası eksilmiyor ama her birisi geldiği zaman bir ile beraber çoğalmaya başlıyor işin niteliği. Ama sen yine tek başına nobon oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> adam bile patlıyor. <gülüyor> ha o zaman tamam. <gülüyor> Hayır yani. Lütfen yani. Sonuçta marka değerimiz var. <gülüyor> dediğim o şu <gülüyor> e, <gülüyor> hakikaten <gülüyor> bir araya geliyor olmak e, bir şeyleri bir kenaraya bırakıp daha farklı motivasyonla hareket ediyor olmanın anlamında mı yoksa biz zaten beraber olmasak bunu yapamayız ee, bari ben bunun içinde yer alayım gibi bir motivasyon bir de var. yani ben şunu ayıramasın da belki, düşünsün, da belki ayıramasın evet de şunu da düşünüyorum işte, biz bu naif hayallerle beraber biz hep beraber bir şeyler yapıyoruz zaten. yine bir başkaları bireysel olarak sivrilip hani o başka bir işleri almaya hani yine bireysel sürmeye başlıyorlar ama bunun da bir değeri var artık bu sistemin değişini kabullenmemiz gerekiyor değil mi Cenk? Değil <gülüyor> mi? laughter <laughs> Öyle. Ama yani dünya hani mimarlık piyasasında gerçek olan bir şey yani bu işte geçtiğimiz kaç yıla bakarsak hani 30 yıla bakarsan mesela işte önce mimarlar isimleriyle alındıdır ve ofislerin adı da kendi isimleri ve soy isimleridir. Ondan sonra hani daha küçük gruplar kurulmaya başlıyor ve işte mesela anlamlı ya da mesela bu sefer şeyler işte iki ya da üç soy isim beraber işte üç büyük isim iki büyük isim falan. Sonra bir bakıyorsunuz işte hani böyle daha kolaboratif. Artık bir sürü mimarın bir araya gelerek e, iş yaptığı e, ofisler olmaya başlıyor. Onların isimleri de hatta takip edilebiliyor gayet. Yani piyasada böyle bir durum var. Artık biz hani artık open source bir jenerasyonuz. Yani sadece mimarlık özelinde değil bütün dünyada artık hani bilgi saklamak, işte iş kapmak, e, hani diğerlerini egal etme falan böyle şeyler artık zaten hani her şeyin doğasına aykırı olmaya başladı. Artık ortada herkesin paylaşabildiği bir havuz var. Ee, her konuda böyle. Dolayısıyla mimarlıkta da gerçi bu bizim zaten hani hep bir araya geldiğimizde konuştuğumuz bir şey. Biraz da hani küçük ofisler olarak yeni ortaya çıkmaya çalışan e, mimarlar olarak belki de tek yolumuz gerçekten. yani e, Yoksa ben, belki ben Türkiye gerçeği e, yani <gülüyor> Türkiye'nin durumu en azından küçük ofisleri çok desteklemiyor yani. Hala e, bütün sürekli konuşuyoruz yani e, devlet de özel müşterilerde büyük isimlere gidiyor. Hani bunun bir yolu varsa herkesin birbirini desteklemesi, işte verili kararları beraber alması. Hani bunun gibi bir takım bir dizi şey, konu var. Yani bu ara ara çok çıdık programda falan ya da kendi aramızda konuştuğumuzda söylediğimiz şey yani aslında mesele nasıl bir tasarımcı oldun ya da ne tasarladığın değil o meseleyi hangi bağlamda ele aldın yani hangi iş alıp verme sistemi içerisinde o durum sana geliyor senden talep edilen meselenin sonunda senden beklenen şey ne yani ekstra karlılık mı ya da neye dönük bir fayda kime dönük bir fayda sanıyorum ki bu masanın çevresinde olan pek çok kişi de Farklı e, nitelikte işler yapıyor olmalarına rağmen e, bu meselenin yani bu bağlamın kendi sorunlarının e, daha doğrusu kendilerince sorunlar ortaya koyup bunların değişmesi yönünde motivasyonları olan ve buna dair bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Öyle olunca da zaten içinden, içinde bulunduğun koşulların sana dayattığı problemlerle yaşamak istemediğin için e, bir araya gelip bunları aşma yöntemleri geliştirmeye çalışmak. İşte senin de dediğin hani e, daha büyük ölçekte işte dünyanın da şu anda kendi içerisinde bulunan bütün o konjektürel durumla da beraber işte daha fazla işbirliği, daha fazla açık kaynak e, kullanmak vesaireyle beraber belki aşılabilme umutlarının doğduğuna dair bir şey his uyandırıyor insanın içerisinde ona dair bir şey yapmaya niyetleniyorsun. Bir, yan, bir yandan şey de var yani bunu siz de yaşamışsınızdır bence bu durumlar öyle olur. bir araya yani ne kadar çok insan bir araya gelirse üretim denen şey o kadar yavaşlıyor o süreçler çok daha uzuyor bu da bazen işte zaman mesai konusunda insanı geriye çekiyor ya da yapılan ürünün niteliği yani çıkan ürünün niteliği de böyle ortalama bir şeyde kalıyor. Ya şey öyle bir... yani belki kreatif e, inis de kendi motivasyonlarıyla da alakalı bu tam da o dediğim şey tamam biz belki böyle düşünüyoruz 20 kişi 30 kişi 100 kişi sayısı belki giderek de artacak çünkü jenerasyon olarak bizler e, ne bileyim e, yeni mimarlık her neyse onu dergilerden öğrenmiş videolardan iz izlemiş gidebildiğimiz kadar içinde yer almış işte Erasmus'la e, öğrencisiyle tanışıp bilmem neredeki konferansta onu yaratan insanlarla falan tanışmış insanlarız ama hep aslında medyası, mekanı ortamı hep bize biraz uzak yani ve biz bir şey yapmak istiyoruz yani burada başka bir yerde ama bir şey yapmak istiyoruz ve bunun ortamını yaratmak belki de en temel durum yani bugün bu bienalde iş üretmek tamam bir iş üretmekle eşdeğer ama o işi hangi bağlamda ürettiğin birdenbire belki burada bir mimarlık ya da tasarım alanının herhangi bir e, köşesine dair iş yapabilme imkanlarını arttıracak falan. Yani durumu, ortam bağlamı değiştirme ihtimali var. Belki e, yani en azından benim mesela kişisel olarak motivasyonlarımdan bir tanesi o. Yani esas mesele iş yapabilmek değil. Çünkü onun zaten yöntemleri var. Hani alışılmış bildik yöntemleri var. O araçları örgütleyebildiğin sürece zaten onu yapabiliyorsun. Ama mesele... Sen onu problemli buluyorsan onu aşmaya çalışmak, yeni bir ortam örgütlemek, yeni bir bağlam yaratmak yani. Onun için belki insanlar bir araya geliyorlar, daha fazla ortaklıklar kuruyorlar diye düşünelim yani azından. Dinlemini oluşturuyorsun evet. kendi ortamını oluşturuyorsun ve yani şöyle bir şey bu, biz bu konuşmayı yaptıktan sonra bunu başka birileri dinleyecek böyle bir şeyler olabiliyormuş diyecek belki onlara başka cesaretler ve motivasyonlar verecek bu böyle halk halka büyüyecek yani onun şeyi umut verici bir <gülüyor> <Böyle çok gülüyor> esaslı soru sormakla herhalde alakalı yani dert edinmeyi şey onu Açalım. aslında biraz çok kısa şey e, hani yalnızlığım yani çok yalnız hissetmemek noktası da önemli hani mesleği dert eden işte nitelikli ürün ortaya koymaya çalışan bu genç ve heyecanlı gruplar eğer sadece kendi kabuklarında kalırlarsa cesaretlerini yitirip ee, bir şekilde ya buralardan uzaklaşabilirler diye düşünüyorum. Biz bir araya geldiğimizde şu anda eminim herkes kendini çok iyi hissediyordur. İşte bunun bu modunda devam etmesini isteyecektir. Biz dolayısıyla bunu Ankara'da fırsat bulduğumuz her an yapmaya çalışıyoruz. Bir şey üretsekse üretmesek de işte bir araya geliyoruz ve bu bize cesaret veriyor. Hani çok doğru olmayacak belki ama müzikte de böyle bir şey var. Sonuçta bir lezzet arama durumu var. Hani bir takım düetler yapılıyor, gruplar işte ortak bir şeyler yapıyorlar. Farklı bir tad arıyorlar aslında. Belki biraz da bir arayış. Yani... ...başka şekilde yaklaşmak meseleye, acaba bu iki farklı düşünce sistemi nasıl bir ürün ortaya koyabilir? Yeltan'ın söylediği şey çok doğru, hani özellikle okulda ben öğrencilerimden de hani görüyorum grup projelerinde çok laf ama az iş ortaya çıkabiliyor ama... Artık hani üretim noktasında da tecrübe sahibi olan bu grupların bir araya geldiğinde biz bunu deneyimledik Ankara'da işte burada olmayan SCRA ile işte işler yaptık bu sefer onzla beraber yaptık emin inşallah başka gruplarla da bir şeyler yaparız. Hani üretimle ilgili bir sorunumuzun olmadığını düşünmekle ilgili tartışmakla ilgili de bir sorunumuzun olmadığını düşünüyorum. Açıkçası da çok da keyifli buluyorum. Çünkü daha çok cesaretleniyorum ve yalnızlığı hissetmiyorum açıkçası. Bu kurtlar sofrasında kendimi o değerli buluyorum <gülüyor> Ben böyle kaypak uzlaşmacılığı daha doğrusu kanlı hesaplaşmayı kaypak uzlaşmacılığa her zaman tercih ediyorum. Yani aynı ortamda bulunup tartışıp işin sonunda bir şey beraber üretip ya da işin sonunda üç ayrı şeyi ayrı ayrı üretmek ama o o durumu yaşamak yani, o çatışmayı yaşamak, bence ne kadar iyi, ne kadar hoş dediğin durumda uzlaşmaktan çok daha iyi. Ben de tam şey diyecektim işte, o senin karakterler ne oluyor meselesi. O işte kaypık uzlaşma ortamı olduğu zaman bu sefer radikallik veya işte yeni denilen şey ortaya çıkmamaya başlıyor. Çünkü köşelerin hepsi yumuşamaya başlıyor. Yani beraber bir şablon oluşturuyorsun aslında etrafındaki insanlarla ve onun için de hareket etmeye başlıyorsun. Ay canım tatlım saçın ne kadar güzel olmuş. <gülüyor> böyle Evet yani böyle aslında bu birliktelikler tam anlamıyla Cenk'in dediği gibi kanlı hesaplaşmalara da dönmesi lazım ki birbirimizi ya yani insanlar birbirlerini en sert şekilde eleştirip daha çok yani o çatışmalı bir ortama dönüşmesi gerekiyor yoksa öbür türlü bir de ne hani hep şöyle şeyler var ya zaten hiçbir şey olmuyor bunu yap bu, bu yapanlar bu yapanları da mı eleştiriyorsunuz Hani burada zaten zaten kimse hiçbir şey yapmıyor bari birileri yapıyor bir şey yapıyor tamam yapıyor ama biz bunun hesaplaşmasını da. Yapmalıyız ki o zaman işte o yapılan şeyin değerini de koymaya Yani başlayalım. şu klişenin ortadan kalkması lazım. Zaten ülkemizde eleştiri geleneği yok. <gülüyor> yani bu sabah da duyduğumuz şey oydu yani. Zaten ülkede eleştiri geleneği yok. İşte ama bir yandan sanki o hiçbir zaman ortadan kalkması istenmeyen bir şeymiş gibi de bir yandan. Yani eleştiri geleneği bir kurulursa çünkü o zaman hani onu söyleme rahatlığı da ortadan kalkacak.